Şimdi de size Bencil Devin öyküsünü anlatacağım. Akşam üstleri okullar dağıldığında çocuklar Devin bahçesine gidip oynamayı alışkanlık edinmişlerdi. Bu yemyeşil çimlerle kaplı kocaman bir bahçeydi. Çimenlere serpilmiş çiçekler gökteki yıldızları hatırlatırdı. Bahçede ayrıca 12 şeftali ağacı vardı. Ağaçlar bahar gelince beyazlı pembeli çiçekler açar, sonbaharda da dalları şeftali dolardı. Ağaçlara konan kuşlar da öyle tatlı öterdi ki onları dinlemek için çocuklar bazen oyunlarını bile bırakırdı. Öyle mutluydular ki bunu sık sık dile getirirlerdi. Ama bir gün dev geri geldi. Aslında yedi yıl önce arkadaşı olan bir cadıyı ziyarete gitmişti. Zaten konuşacağı konular pek az olduğundan... ...yedi yıl sonra söyleyecekleri bitmiş... ...o da şatosuna geri dönmeye karar vermişti. Gelir gelmez de bahçesinde çocukların oynadığını görüp çok öfkelendi. Yeri göğü inleten sesiyle... ''Burada ne işiniz var?'' diye bağırır bağırmaz çocuklar korkup kaçtılar. O homurdanmayı sürdürdü. ''Bu bahçe benimse benimdir. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Benden başka hiç kimse burada oynayamaz.'' Ve bahçenin çevresine çok yüksek bir duvar ördü. Bununla da kalmayıp bir de yazı astı. İçeri girenler... ...cezalandırılacaktır diye. Gerçekten çok bencil bir devdi. Artık zavallı çocukların oynayabileceği hiçbir yer yoktu. Yolda oynamayı denediler... ...ama hem taşlı hem de çok tozluydu. Bu da elbette hoşlarına gitmedi. Okul dönüşünde yüksek duvarın çevresinde geziniyor... ...ve içerideki bahçenin güzelliğini... Birbirlerine anlatıyorlardı. Ve ne kadar da mutluyduk, değil mi diyorlardı. Derken ilk bahar geldi. Her yerde baharlar açıyor, kuşlar cıvıldıyordu. Ama Bencil Dev'in bahçesinde mevsim hala kıştı. Çocuklar olmadığı için kuşlar gidip orada ötmüyordu. Ağaçlar da çiçek açmayı akıl etmemişti. Gerçi bu arada bir çiçek topraktan başını çıkartıp açmak istedi. Ama duvardaki yazıyı okuyunca çocuklar için o kadar üzüldü ki başını tekrar toprağa sokup kış uykusunu sürdürdü. Durumdan memnun olanlar sadece kar ve dondu. Oh ne iyi! ''Bahar buraya gelmeyi unutmuş. Artık bütün yılı burada geçirebiliriz.'' dediler. Kar bütün toprağı beyaz örtüsüyle örttü. Don da bütün ağaçları gümüş rengine boyadı. Sonra hep beraber olmak için Poyraz'ı da bahçeye davet ettiler küplere sarılmış olan Poyraz bütün gün bahçede esti, bacaları uçurdu. Hayatından çok memnundu. Doluyu da çağırmalıyız dedi. Burası tam ona göre. Dolu da geldi. Her gün üç saat şatonun çatısına yağdı. Çatıdaki kiremitlerin çoğunu kırdıktan sonra bütün hızıyla bahçeyi dövmeye başladı. Grilere bürünmüştü. Soluğu da buz gibiydi. Cildev pencerenin önüne oturup, neden bu yılbahar bu kadar gecikti diye söylenip duruyordu. Bembeyaz ve buz gibi bahçesine bakıp, inşallah hava yakında düzelir diyordu. Ama düzelmedi. Ne ilkbahar, ne de yaz geldi. Dev bir sabah yatağında yatarken kulağına çok hoş bir ses geldi. Önce kralın bandosu geçiyor zannetti. Oysa pencerenin kenarına konmuş minik bir kuşun ötüşüydü bu. Dev O kadar uzun zamandır kuş sesi duymamıştı ki bu ses ona dünyanın en güzel müziği gibi geldi. O an dolu çatıyı dövmekten vazgeçti. Poyraz durdu, esmedi. Ve aralık duran pencereden nefis bir koku geldi. Dev sevinçle yatağından fırladı. Sonunda bahar geldi diyerek pencereye koştu, dışarı baktı ve gördüklerinden hayrete düştü. Nasıl düşmesin ki duvarda açılan küçük bir delikten çocuklar bahçeye girmişler ve ağaçlara tırmanıp dallarına oturmuşlardı. Görebildiği kadarıyla her ağaçta bir çocuk vardı. Ağaçlar çocukların gelişinden öyle memnun olmuşlardı ki baştan aşağı çiçeklere bürünüyor, dallarıyla çocukları selamlıyordu. Kuşlar neşeyle uçup cıvıldaşıyor, çiçekler topraktan başlarına çıkartıp gülümsüyordu. Çok güzel bir manzaraydı. Dev bir çocuklara baktı, bir bahçeye ve yüreği eriyiverdi. Evet, çocuklar bahçedeki kar ve buz gibi onun yüreğini de eritmişlerdi. Ah oh, ne kadar bencil davrandım dedi. Anlamalıydım Bahar'ın neden buraya uğramadığını. Yaptıklarından ötürü gerçekten büyük üzüntü ve utanç duydu. ''Duvarı derhal yıkacağım.'' dedi. ''Ve burası bundan böyle çocukların oyun alanı olacak.'' Yavaşça merdivenlerden alt kata indi, kapıyı sessizce açarak bahçeye çıktı. Ama çocuklar onu görür görmez o kadar korktular ki hemen kaçtılar. Onlar kaçar kaçmaz kış geri geldi. Tam bahçeyi karla kaplayacaktı ki dev eline kocaman bir balta alıp duvarı yıkmaya başladı. Bir taraftan da çocuklara sesleniyordu. Korkmayın, gelin, oynayın, burası artık sizin bahçeniz. Önce birkaç çocuk çekine çekine geri geldi. Dev onlara gülümsedi. Bunun üzerine devden artık bir kötülük gelmeyeceğini anlayan öteki çocuklar da bahçeye doluştu. Çocuklarla birlikte bahar da geri geldi. Herkes mutluydu. Dev de çocuklar da üstünde çiçekler fışkıran toprakta. Dev bahçesiyle iftihar etti. Çok güzel çiçeklerim var dedi. Ama en güzel çiçek çocuklar. O günden sonra devle çocuklar o güzel bahçede hep birlikte oynadılar. Onlar erdi muradına biz çıkalım tahtına.